dedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yavmit din emma ba'du fa'lamu eyyuhal ikhvan fe inna eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediy hadiyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve al umuru muhtesatuhah ve küllem muhtesin bid'ah ve külla muhdesi bidâ ve külla bidâtin ve külle külla dalâletin vesahibeha fidnâr ve bir senedü sade ilâ Nabiü Sallallahu aleyhi ve selleme ennu kâl inne reşel akli e'thabu bi nas naz ve min ve inne min saadetin meri hifeti lahyehi ev lihyetihi Sadaka Resulullah Fimakal Evkemakal ve Müsterem Kardeşlerim Allah'ın Teala cümlenizden razı olsun Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına cümlenizi cümlemizi nail eylesin şu mübarek Cuma akşamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini umarak hadis-i şeriflerinden bir demek okumak üzere şurada toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmazdan önce buyurun önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna bir hediye-i Kur'an'iye olsun diye ve onun cümle alinin, ashabının, etbaının, vesaire enbiya ve mürselinin, cümle evliyaullahın ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan saadat ve meşayih-i turku aliyemizin cümlesini sahabe-i kiramdan hocamız Muhammed Said Kutku hazretlerine kadar silsilelerimizden güzel an eylemiş olan zevat-ı muhteremimizin, muhterem, muhterem saadatımızın, meşayihimizin ruhlarına bu okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Hocaefendi Hazretlerinin ruhuna, bu hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan hadis alimlerinin, ravilerin, eserleri basanların, yazanların, bize kadar nakledenlerin ruhlarına hediye olması için. Bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, içinde şu ibadeti yapabildiğimiz... Rahatlıkla oturarak safa içinde hadisel dinleyebildiğimiz mekanın, mescidin yapılmasına emek sarf etmiş <gülüyor> maddeten ve manen yardım etmiş olanların ruhlarına ve uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mübarek akşamda buraya gelmiş toplanmış olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun. Ve bizlere de Rabbimiz dünya ve ahiret saadetini ve selametini ihsan eylesin diye buyurun bir Fatiha. Üç İhlas Şerif Kaddimesinde metnini okumuş olduğumuz hadisi Şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden rivayet edilmiş ki şöyle buyuruyor. İnneren eserinde var. Daha başka kaynaklarda da zikredilmiş. Aklın başı, resbaş demek, akıl da, işte şu bizim Allah'ın vermiş olduğu, efendim, işlerimizi, dünya işlerimizi düşündüğümüz, taşındığımız, melekemiz, kabiliyetimiz, düşünüyoruz, taşınıyoruz. Doğruyu bulmaya çalışıp, efendim, ona göre hayatımızı çözünme değerini gidiyoruz, akıl. Bu aklın başı yani en önde gelen cinisi efendim akla en uygun olan iş. Efendim bu akıllıca hareket etmenin en başta gelen mümeyyiz vasfı demek oluyor. Et tehabbubu ile nasi. kendisini sevdirmek için gayret sahip etmesidir insanın. Yani insan etrafındaki kimselerin kendisine sevgi duyması için, kendisinden nefret etmemesi için, kendisine kızmaması için, küsmemesi için, darılmaması için bir müstesna dikkat sarf etmeli. İtina etmeli yani. Kimse bana küsmesin, kimsenin kalbini kırmayın, kimseyi darıkmayın. Herkesin sevgisini kazanır Allah'ın izniyle, bir tane hasmım düşmanım olmasın ahirette yakamak dibe yapışmasın. Ve bakalım benim hakkımı sen benim kalbimi kırmıştın. Efendim hadi bakalım davacıyim senden demesin diye insanın tedbir alması lazım. Çünkü biliyoruz ki bu insanlar burada haklarını alamasalar da ahirette birbirlerinin yakasına yapışacaklar. Onun için kardeş kardeşten kaçacak. Efendim anne baba evlatlardan kaçacak, karı koca birbirinden kaçacak. Herkesin işi başından aşkın olacak o zaman zor bir gün. En iyisi başkasının ahını almamaya çalışmak, günahını yüklenmemeye çalışmak, nefretini çekmemeye çalışmaktır. İnsan hem böyle yapınca Rabbimizin rızasını kazanıyor, hem de başı, başı dinç olur. Yani o oh, ne kadar iyi, hiç bir hasmı yok, herkes seviyor. Evet güzel bir şey. Fakat yani buna gayret saygı vereceğiz. Kalp kırmamaya dikkat edeceğiz. Büyüklerimizden de öyle gördük. Maraş'ta efendim ne olmuştu? Bir O acaba çarpma şey filan hadisesi miydi? Bir hadise çarpışmalar oldu da birbirine girdi ahali Maraş'ta. Efendim hocamız derhal rahmetullahi <gülüyor> aleyh hocamız İstanbul'dan Ankara'yı bizi aradı. Derhal Maraş'a gidin arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin durumu nasıl, onu tahkik edin, teselli edin, yardıma ihtiyaçları varsa koşun dedi. Yani bu kadar şey. Yine bir kere hatırlıyorum, filancanın bilmem babası vefat etmiş veya hastalanmış, benim namı onu ziyaret etti. Yani bu kadar. Yani bizim hayretimizi çekecek kadar, şehirler arası mesafelerden uzaktan böyle talimat vererek dikkat ederdi. Halbuki kendisinin, yani hiç öyle yapmasa da, sevgisi gönüllere yerleşmişti yani. O kadar şey bir kimseydi Ben küçücük aklımla onun o hareketlerini çok böyle şey yapardım yani. Hayret ve hayranlıkla şaşırır kalırdım. Allah Allah. Biz buradan ne yapacağımızı düşünemiyoruz da o ta nerelerden plancanın babası vefat etmiş diye duydum. Hemen ona git bir baş sağlığı diye. Hiç ihmal etmezdi yani. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. Şimdiye kadar yaptıklarımız bir tarafa. Ama bu hadis-i duyduktan sonra Bundan sonra hasta kardeşlerimizi ziyarete gidelim. Bilseniz hastanede insan bir çocuklaşıyor, bir garip hale düşüyor. Şimdi ben bir keresinde ameliyat olacağım. Rahmetli adam üzülmesin diye eve hiç söylemeden çıktım. Bir yere gideceğim dedim. Söylemeden çıktım. Habersiz ameliyat olduğum için kimse bilmiyor. Şimdi hastanede pişman oldum. Kimse gelmiyor ziyaretime teki yatak arkadaşlarının hepsinin ziyaretine geliyorlar filan. Fıs, fıs fıs fıs konuşuyorlar, bana acıyarak bakıyorlar. bak bu çocukcağızın efendim o zaman lisa talebesiydim.'' Efendim hiç ziyaretçisi de yok. ''Öksüz müdür? Ne zavallıdır?'' filan diye. Yani sonradan pişman oldum. İnsanın canı çekiyor yani. Bir ziyaret fevkalade güzel oluyor. Allah razı olsun bir kardeşimiz vardı, ben askerlik yaparken babasıyla beraber. Ta şehirleri, mesafeleri aşmış. Ağrı'da yapıyorum askerliği. Ağrı'nın Patrosu ilçesinde. Oraya ziyarete gelmiş. Yani dünyalar bizim oldu. Tuzla Piyade Okulu'nda şeyiz oturuyorum. Efendim, Pazar günü olduğumuz şey, ziyaretçi zamanı geldi mi, kapının önünde çimenlere oturuyorduk. Bakalım kim ziyarete gelecek. Yani adeta övünüyor insan. Böyle seviniyor, övünüyor. Çocuklar gibi. Yani yaşlı başlı kimseydik o zaman. Bakalım ziyaretçi gelecek mi diye ziyaretçi bekliyordum. Tabii bunun hapishanesi vardır, hastanesi vardır efendim. işte böyle çeşitli şeyleri vardır. Sonra ölen kimselerin geride kalan aileleri vardır efendim. Öksüz çocukları vardır hanımları nasıl yapıyor acaba o çocukları nasıl ediyor Yani ahbaplık o vefat edince bitti mi? Hayır. Onların çoluk çocuğuna bakmak bizim boyumuzun borcu olacak halini soracağız. İhtiyacı var mı diyeceğiz. Koşturacağız yani. Böylece aradaki muhabbetin ihyasına çalışacağız. Hepimizin, yani mühim işlerimizden birisi de bir olacak. Haftanın bir gününü, iki gününü Allah rızası için ziyarete ayırın. Allah rızası için. Yani onun üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Allah rızası için. Nereye gidiyorsun? Allah rızası için filan önce kardeşimi gidiyor. Bir maddi menfaat mi var? Hayır. Bir işim mi var? Hayır. Bir fayda mı sağlayacaksın? Hayır. Para mı alacaksın? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ne? Hiçbir sebep yok ama düşündüm, taşındım. Ziyaret sırası şimdi ona fırsat buldum. Gideyim. Yani muhakkak birisine ziyarete gideceğim. Çünkü çok sevap. Bu, sıra, bu sefer bulunmuş, buna gidiyorum diyecek insan. Hasta ziyareti, mesela Cuma günü. Yarın Cuma değil mi? Cuma günü hasta ziyareti çok kıymetlidir. Cuma günü hasta ziyaretine gayret edin. Efendim, kabir ziyareti o kabirdeki insanlar boyunlarını bükerler, beklerler. Ziyaretçiyi tanırlar, bilirler, memnun olurlar, hediyelerini alırlar. O bakımdan bu insani vazifelerimize dikkat edeceğiz. İnsani vazifelerimize dikkat edeceğiz, ihmalkar olmayacağız. Evet, ben o kardeşimi çok severim ama dokuz aydır semtine uğrayamadık, olmaz. Sıkıştıracaksın kendini, bir şey bulacaksın, bir şey yapacaksın, işle bilmem ev arasında bir ara uğrayacaksın. Yapamadım. Araplar güzel şey demişler. El-müraseretü misful efendim bu ayene mi? Yani bir şey, unuttum kelimeyi. Mektup yazmak da yarın ziyaret gibidir diyor yani. Mektup yazar. <gülüyor> Mektuplara bir cevap verme gününüz olsun. Ben veremiyorum. Benim kusur mu affedin. Böyle dağlar gibi yığılıyor mektuplar hangi birine cevap vereceğim, otursam bir hafta mektup yazmam lazım. Zaten bir da yine aynı şekilde birikiyor. Ama yani cevap verilebilecek durumda olunca mutlaka cevapları vermek lazım. O da öyle. O bakımdan bu insanlara kendimizi sevdirme çalışmasını Efendimiz istiyor bizden. Neden? Çünkü cemiyet böyle tamir olur. Şimdi biz birbirimize hiç ilgi duymuyoruz. Hiç birbirimize gidip gelmiyoruz. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Bizim cemiyetimiz çöküyor. Eğer bu betonun içindeki çakıllar, kumlar, o çimento ile birbirine yapışmasa bu bina sağlam durur mu? Bak bu duvarda, bu duvarın arası ne kadar mesafe, üstüne sizin kalabalığınızın üç misli kalabalık yerse bir şey olmuyor. Beton. Ama bunlar neydi? Şöyle kimisi ceviz gibi, kimisi fındık gibi, kimisi daha küçük. Küir ufaklı taş toprak parçalarıydı. Bunları şey, birleştirdi. Çimento birleştirdi, suyla dondu bunlar. Donduğu zaman kaya gibi oldu. Biz de öyle olacağız. Biz böyle tek tek olmayacağız. Bizim muhabbet çimentosu, muhabbet çimentosu birbirimize şey yapacak, bağlayacak. Kale gibi olacağız. Düşmanın hücum dalgaları gelse böyle, dalga kırana vurup da parçalanıp, suların gittiği gibi çekilip gidecek. Cesaret edemeyecek, edememesi lazım düşmanın. Bir milyar Müslüman var. Bilmem şu kadar milyon bilmem ne var. Memleketimizin %99'u Müslüman nereden belli olacak? Tesiri müşterek oldukları zaman, geraden çalışmışlar zaman olacak. Onun için bu muhabbette çok büyük kar var. Hem dünyevi kar var, hem uhrevi kar var. Keban senetlerinden de karlı, efendim, Boğaziçi Köprüsü'nden de karlı, en karlı yatırım bu. Müslüman, Müslüman'ı ziyaret ettiği zaman Allah'ın sevgisi vacip oluyor üstüne. Allah'ın sevgisi vacip oluyor. Yani Allah onu muhakkak seviyor. Onun için o para vermeye değer. Şu kadar para verdim, şu şeyden efendim bindim, geldim. Eh, bu hak. Değer bu çünkü Allah seni sevecek. Sevgi benim üstüme, boynuma borç olur, hak olur, tahakkuk eder, vacip olur diye hadis-i şerifte o manaya gelen sözler geçiyor yani. O bakımdan bu ziyarete, bu muhabbete itina edeceğiz. Bir akis, bunun karşılığında da, efendim, muhabbeti zedeleyecek şeylerden kaçınacağız. Muhabbeti zedeleyen şeylerin başında gıybet geliyor. Çok seviyoruz gıybeti. Böyle bir açıldı mı, baldan kaymaktan tatlı geliyor, her birimiz bir laf yetiştirip arkasına ekleyip, gıybet, gıybet, gıybet, dedikodu, dedikodu, dedikodu, gidiyor işte. Hiç kimseyi beğenmiyoruz o için. Çünkü hep kusurlarını konuşuyoruz herkesin. Kimseyi beğenmiyoruz. Kimse kimseyi beğenmiyor. Armudun sapı var. Fena. Hayır. Üzümün çöpü var. Fena. Hayır. Gülmenlerin kabuğu var. Fena. Hayır. E ortada yiyecek bir şey kalmaz. Ne yapalım? Gülün dedikeli var ama yine ne kadar güzel çiçek. O bakımdan kusurlarımızı görmeyeceğiz. Gördüklerimizi örteceğiz. Siz bir Müslüman kardeşinizin bir kusurunu örterseniz buyuruyor Peygamber Efendimiz Allah da sizin mahşerde kusurlarınızı örten. Daha iyi değil mi? Ne yani kadar güzel? Yani aman Rabbi, beni akveyle, manfredeyle diyoruz ama manfrede olmanın bir çaresi bu dünyada senin elinde olan şeylerde karşı tarafın kusurlarını örtmek suretiyle ona liyakat kesmetmen. O bakımdan bunu yazalım yani. Altın yaldızla mı yazacağız? Kocaman harflerle mi yazacağız? Aklımıza mı yazacağız? Dilimizde her zaman söyleye söyleye ezberleyecek miyiz? İnne re'sel aklı bu ilen nas aklın başı insanlara insanın kendisini sevdirmek için uğraşması tehabbuu tasavvul babında yani zorlamayla demek tehabbuu yani insanlara kendisini sevdirmek demiyor da sevdirmek için zorlanmak manası var yani uğraşacaksın yani ter dökeceksin çareler arayacaksın biraz gayret sarf edeceksin nasıl ilim taallum ile oluyorsa taallum demek ilmi meşakkatle tahsil etmek için işte uyku uyumamak, gitmek, gelmek, talebi, hocanın kahrını çekmek, hoca bazen döver, bazen bağırır, bazen kızar filan, tabi onun hepsini çeker, taallüm, yani ilmi meşakkatle tefsil için uğraşıyor. Onun gibi, tahabbuk da muhabbeti tahsil için biraz böyle meşakkatli güzel alacağım. Hadis-i şerifin öteki tarafı enteresan, yani birkaç bakımdan enteresan. İlk yazıldığı gibi okuyacak olursak diyor ki ve inne minse adetil mer'i sıffetu Yazılış şekli böyle. Yani demek ki manası şu ki insanın mutluluğundandır. Mutluluğunun bir tezahürde sakalının hafif olmasıdır. Yani çok uzun olmayacak. Hani böyle göbeğine kadar bilmem ne falan böyle her taraflara şey yapmış. Fazla olmamak. Sakalın şöyle bir ölçülü olması lazım diye kitaplarımıza şey yapıyorlar. Sakal olacak. Sakal yani bırakabilecek insanın mutlaka sakalı bırakması lazım. Çünkü kesmek her mezhebe göre haram. Yani uygun değil. Mutlaka sakal e, sünnettir. Şimdi acayip acayip sözler söyleyenler çıkıyor. Efendim Ebu Cehil'in de sakalı vardı. Canım Ebu Cehil'in sakalı da vardır. Gözü de var. Kaşı da var. Yani benim gibi. Eli de var. Ayağı da var. Yani ne demek istiyorsunuz? Biz Ebu batarak e bakarak reaksiyonlar olarak bırakmıyoruz ki sakal veya onu taklit ederek Peygamber Efendimiz sakallarınızı uzatın, fıyıklarınızı kısaltın buyurun. Baş üstüne diyoruz. Biz söz dinlemeye çalışıyoruz. Yani şu hadisleri niye okuyoruz? <gülüyor> Efendimizin mübarek sözlerinden üç tanesini, beş tanesini gönlümüze yerleştirelim. Yani şefaatini kazanmaya vesile olsun. Yolunca yürümeye çalışalım. Karıncaya sormuşlar. Hayır bana bak. Nereye gidiyorsun sen böyle? Hacca gidiyorum demiş. Karınca konuşur mu? Konuşurmuş. Süleyman Aleyhisselam duyarmış. Biz duyamıyoruz ama e, hacca gidiyorum. Demişler ki, ya bu küçücük küçücük adımlarla tıpış tıpış efendim tık tık tık tık. Sen mi kim? Hacca gitmek kim? Yani o mesafeler biter mi? Bir karınca buradan hacca gidecek olsaydı. Biter mi? Demiş ki bitme, biter bitmez bilmem. Ben yolun olayım da Yolunda olayım mı? Ölse bile yolunda öldü mü tamam. Yani o, o önemli bir şey. Hakikaten insan hacca giderken yolda ölse o sevapları alıyor. Hem kıyamete kadar devam ediyor sevabı. Kıyamete kadar devam ediyor. Bir insan namazı beklediği müddetçe diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Camiye geldin, bağdaş kubrun, diz çöktün, namaz bekliyorsun. Daha ezan okunmamıştı. Namazı beklediği müddetçe namazla döküyor Peygamber Efendimiz. Sevabı. Yani bir şeyin başlangıcı da şey oluyor yani. O Ondan sayılıyor. O bakımdan biz karınca karışacak. Ha o karınca, ha biz bizimle farkımız var? Biz karıncadan büyüyoruz ama dünyanın içinde küçücük bir mahlukuz biz de. Bizi de melekler yukarıdan baksalar, Evet, o hani arşı yüklenen melekler varmış, büyük melekler, azim melekler, hepsinin şeylerini okuyoruz mekanelerini. Biz de ondan yanında karıncadan küçük kalıyoruz. Biz neyiz ki yani? Biz de yürürsek tıpış tıpış oralara zor varız ama karınca gibi, karınca kaderince, karınca kararınca, biz de tıpış tıpış yolunda olmaya çalışıyoruz. Onun için, tabii, Resulullah Efendimiz emretti diye sakalı bırakıyoruz. Bıyığı, bıyığı azaltacağız. Öyle emretmiş. Bazısı da bıyığı, maşallah, oh, falan, böyle, koş, şey boynuz gibi, bir de ucunu buruyor falan, onunla övünüyor. Hayır. Yani emir neyse, onu öyle yapacağız. Efendimiz, Bıyığı kısaltın buyurmuş. Kendisi de kısaltmış. Hatta derisinin böyle şeyleri izi belli olacak gibi. Yani böyle fazla kabarık da yapmamış. Sakalı bu bıyığı şey. Hem de makla, akla mantığa da uygun. Çünkü bıyık insanın burnunun altında. Hani kısa olması lazım ki temizlenmesi kolay olsun. Yani akıl mantık. Bunu da şey yapıyor. Sonra uzun olursa ağzına hop girer. Su içerken girer. Senin bardağın içinde ne işin var? E uzun tabii uzun olunca girecek. Yani meşrubatın içine girecek, şeyin içine girecek. Onun için kesilmesi gerekiyor. Yani sözü aynen dinlemek lazım. Eski paşalardan birisi yere vali olmuş. Demiş ki şu yolun iki tarafını ağaçlandırın şu türbenin yanına kadar. Ondan sonra da atlamış paytonuna, elinde bastonu, başında fesi, paşa efendi hazretleri vali. Birkaç zaman sonra Bakalım benim şu emrimi dinledi mi bu adamların diye dolaşmış caddeyi gitmiş böyle bakmış iki tarafına ağaçlar dikmişler. Türbenin yanına kadar gitmiş tamam iki tarafında ağaçlar dikili, bakmış öbür tarafta da ağaçlar var İleriye de otur da dikmişler daha. Tamam. Türbeyi de geçmişler yani o türbeye kadar demiş o türbeyle ötekiler türbeyi de geçmişler demiş ki bu ağaçları sökün. Ama neden demişler işte ağaç sevaptı da işte istediğini fazlasını yaptık. yaptı. Yo demiş. Siz demiş, Nasratül Hoca'nın hesabı gibi, hani kazan doğurdu, kazan öldü. Siz şimdi demiş, bir bahane bulup fazla yapıyorsunuz, yarın eksik yaparsınız. Efendim işte bilmem ne yetmedi de, şöyle oldu, böyle kaldı da, benim dediğimi tam yapma alışın demiş. Bu işte bir prensiptir yani. İşleri güzel yapmakta bir prensiptir. Dediği tarzda yapacaksın. Doktor diyor ki, bu ilacı al. Ee, bardağın içine yarım bardak su koy, 15 damla damlat. E ben çabuk iyi olayım. 50 damla damlatayım. O zaman mezarı koyacaksın. Daha iyi olursun yani. Çok çabuk iyi olursun. sana gidersin hemen. Yani 15 damla 15 damla. 15 damla bana acı geliyor 5 damla damlatayım. O zaman da olmaz. Yani ölçüye riayet etmek. Bunlar bizim bugünkü hayatımızdan misaller. Bunu şeyi anlatmak için söyledik. Efendimiz ne buyurmuşsa başımızın üstünde yeri var. Başımızın tacı yani. Tacı koyuyoruz başımızın üstüne. Efendimizin emirleri, buyrukları başımızın tacıdır. Ne dediyse aynen yaparız. Yapma dediğinde yapmayız. Şu gün yemek ye. Baş üstüne. Şu günde oruç tut Baş üstüne. Efendim ben bayramda da oruç tutayım. Hayır. Bayramda oruç tutmak haram. Ramazan'da tuttun ya. Bayramda oruç tutmak haram. Bak dikkat edin. Haram. İçki de haram. Ramazan bayramında da oruç tutmak haram. Neden? E o, o zaman bayram edin demiş. Bütün Ramazan tuttunuz. Bugün böyle olacak demiş. Yani bilmem anlatabildim mi? Sözü tam tutmaya alışacağız. İntizame alışacağız. Randeviyo zamanında gitmeye alışacağız. Sözümüzü tam efendim verdiğimiz sözü tam yapmaya alıştıracağız. Öyle olmazsa bu kafirlere yetişemeyiz de zaten. Bu kafirler görmüyor musun? Eskiden Akdeniz Akdeniz eskiden bizim Barbarosların dolaştığı bir bize ait bir görmüş. Karadeniz, o da öylemiş. Şimdi Karadeniz'in hamsesini, kalkanını bize yedirmiyoruz da. Gelirmiyor. Şu alamayın bu balıklar diyor. Allah Allah. Benermiyor sularda. Hayır alamaz diyor. Teknemiz oraya yaklaşacak olsa zaten tahtadan bir tekne getiriyor efendim hücum botu. Sokmuyor yani oraya. Zorba. Zorba. E bir tarafta, burası benim kıyılarım diyor Libya. Amerika'yı ben burada manevra yapacağım. Peki senin Amerikan, bu Akdeniz'den ötede, cebeli tarihli çıkacaksın. Atlas Okyanusu'nu geçeceksin, öbür tarafta senin kıtan. Senin burada işin ne? İşin ne senin burada? sorba Gücü kuvveti yerinde ya. Uçak gemisi var, Saratoga uçak gemisi jetleri var, parası var, pulu var, her türlü imkanı var. Efe'leniyor yani buralarda. E biz ne yapmışız? Bizden efe'lik gitmiş. Bir zamanlar bizim oralarda dolaştığımız yerde, bir zamanlar aslanların kükrediği yerlerde şimdi topal tilkiler cevlan ediyor. Neden? Huyumuzdan. uyumuzun İslam ahlakının bizden gitmesinden, bozulmasından dolayı. Bizim onlardan aşağı kalıp yanımızın var. Bizim dedelerimiz onlardan ne kadar şerefli insanlardı ama yani torunların haline bak. Yani çamurdan kurtaramıyoruz kendimizi. Şu yeni mahallenin çamurundan kendimizi kurtaramamışız. Evimize bir düzen getirememişiz. Yani başta ben. Ben kendime söyledim en iyisi. Siz bana bakarak ibret alın. Evime bir düzen getirememişim, işime bir düzen getirememişim, kendi halime bir düzen getirememişim, bir verimli çalışmaya kendimi alıştıramamışım. Eh, al birisini vur ötekisine, hiçbirimizden bir iş çıkmıyor. Bir, bir şey meydana gelmiyor. Adamlar ayağa gittiler, denizlerin dibine indiler, Efendim dağların tepelerine tırmandılar Efendim bilmem akla hayale gelmedik aletler buldular Akıllı bombalar yaptılar Bombaya koordinatlarını veriyor Hedefi tarif ediyor Hadi git burada patla baş üstü Dönüyor dolaşıyor bomba küt gidiyor orada patlıyor Olur mu? E, yaptılar Akıllı bomba diyor yani o kadar şey ki Başka yere atsan bile dönüp dolaşıp gidiyor Orada onu buluyor Uşağın peşine takılıyor Efendim, onun bilmem manyetik tesirinden çıkardığı egzoz gazından bilmem nereden izini buluyor, kokusunu alıyor yani zagar gibi, av tazısı gibi. Hadi şeyin peşinden, uçağın peşinden patlıyor, şey yapıyor. Adamlar bak akıllarını ortaya koydular, prensipleri ortaya koydular, ilimlerin inceliklerini buldular, hayatın şeylerini buldular. Çalıştılar, çabaladılar. Bize çok zararlar oldu. Bizim Hı. haberimiz yok. Bizim haberimiz yok. Bizim Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizi aldılar, köle yaptılar. Müslümanların diğerlerini istila ettiler, sömürge yaptılar. Efendim bizim bizim gemicilerimiz Hollandalılarla çarpışmak için bu şimdiki şu efendim seçim yapılan yer Filipinlere, Endonezyalara vesairelere gidiyordu bizim gemiciler, Hint denizlerine falan gidiyorlardı. Oralarda bizleri yendiler bu adamlar. Bizim oradaki Müslümanlara alt ettiler. Oralara hakim oldular. Oraları sömürüyorlar. Yani o bakımdan muhterem kardeşlerim, din sadece namaz kılmak diye anlamayın. Din sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ibaret değil. Peygamber Efendimizin her çeşit emri, hepsi kıymetlidir. İntizam da dindendir, çalışmak da dindendir. Hep iyi niyetle Allah rızası için bunların hepsi yapılacak olduğu için Allah rızası için insanın gece askerde nöbet tutması ibadettir. Sınırda beklemesi ibadettir. Canını dişine takıp düşmanla çarpışması ibadettir. Ölürse şehit olacak, kalırsa gazi olacak. Efendim Bir başkasının ihtiyacını gidermek için çalışması ibadettir. Bir doktorun hastayı tedavi etmek için uykusuz kalması, gece nöbet tutması ibadettir ama imanla ve iyi niyetle olmak şartıyla Allah bizi İslam'ın o hakikatine erdirsin. Yani takliden bir Müslümanlık yapıyoruz. Adam bize bakıyor. Müslümanlık bu ben gelmem oraya diyor. Avustralya'ya gittim ben. Avustralya'da bir adam ben bahsettim. Çok zeki bir adammış. Hatta evini gelen Müslümanlara filan misafir olsunlar diye tahsis ediyormuş. Buyurun kalın filan diye. Bizimkilerde yani Müslümanlar diyorum. Belki Türkler değil de belki başka Afganlı makamlıdır veya Hintlidir, Pakistan'da bilmiyorum ama evini harabeye çevirip, icabında çalıp çırpıp öyle gidiyorlarmış yani. Diyormuş ki, iyi ki ben sizden önce Müslüman oldum, yoksa sizi gördükten sonra Müslüman olmazdım diyormuş. İyi ki önceden Müslüman olmuşum diyor. E böyle olmaz ki. Yani Müslümanların, evlatlarının huyunun bozuk olması çok büyük şey. İslam'a çok menfi propaganda oluyor. Bizim gittiğimiz yerde, çalıştığımız yerde oturduğumuz mahallede herkesin bizden efendim sitayişle bahsetmesi lazım. Hayran olması lazım. Öyle ya, öyle olamıyoruz. Eksik. Bak efendimiz ne buyuruyor? İnsanlara kendimizi sevdirememişiz. İnsanlara kendimizi sevdirememişiz. Komşuluğumuzu güzel yapamamışız. İşimizde efendim şeylerin münasebetlerimizi güzel kıyasedememişiz. Tabi Lahicettin Hoca'nın şeyi de gene haklı. Hani yani hep kabaletler bende mi demiş? Aşağıda bakmış iki tane madrabaz kavga ediyor, yorganla bürünmüş kapıyı açmış, niye kavga ediyorsunuz filan derken o iki madrabaz gelmişler, hop yorganını çekmişler, kaçmışlar, gitmişler. Neredesi ne oldu hoca efendi, iş sormayın elinin önünde kavga ediyorlardı da, yorganıma sarıldım da bilmem ne deyince, e hoca sen de camdan baksaydın, ya hoca sen de aşağı indin, e hoca ya ya onlar yakına geldiği zaman aklım neredeydi? E hoca ya bilmem onlar yorganın bir tarafından tutunca sen de bu tarafından çekseydin. Herkes hocaya kabahat ediyor. Bu ünlü müştermiş ya, hep haklısınız kardeşler de. Acaba demiş şu alıp gidelim hiç kabahati yok mu? Bütün kabahati bana yüklüyorsunuz hiç bunun kabahati yok mu? O tarafta var yani. Bizim de etrafımızda bazen şeyler oluyor ama bizim de Müslümanlığımızda, umumiyetle yani kendi aramızda dertleşiyoruz. Bir kusur olduğu muhakkak. Yani Bizim kendimizi düzeltmemiz lazım. Allah'a imanımızı içimizde sağlamlaştırmamız lazım. O imanın şevkiyle, aşk aşk ile çalışmamız lazım. Her şeyimizi o zaman daha güzel yapabiliriz. Boş oturmamamız lazım. İhtiyarımız caminin önüne geliyor, bacağını, öteki bacağını üstüne atıyor, böyle sandıyor. Efendim, bastonuyla yeri böyle kazıyor. E bir işe yara. Gencimiz kahveye gitmiş, efendim, o İskandir'le meşgul. Efendim falanca oturmuş, bir boş şeyler. Adamlar, geçenlerde de söyledim, yüz numaraya kitap rafı koymuşlar Japonlar. Yüz numaraya kitap rafı koymuşlar, orada affedersiniz, küçük abdestini yapacak, o müddet içinde bir kitap okuyayım diye. Biz yapmayız tabii, olmaz ama, yani adamların nasıl çalıştığını görüyoruz. E biz bunları nasıl geçeriz? Biz, bizim dedelerimiz nasıl geçmişler, onlardan daha güzel kılıç yapmış. Bizim kılıcımızı şöyle havaya tülü attığın zaman altına kılıcı tutuverdin mi tül bunun üstüne düşünce böyle ikiye ayrılmış öyle gitmiş. Yani jiletten keskin. Bir top yapmışız. Biz Kendi kıymetlerimizi anlayıp kendimize dönmek, imanımıza avdet etmek nasip eylesin. Bu şaşkınlıktan bizi kurtarsın. Şimdi sakalın sakalın şeyinden açıldı söz. Sakalın hafifliği de insanın mutluluğundandır demiş Peygamber Efendimiz diye. Fakat kitaplarda bir rivayet daha var. Belki yazılışı birbirine benziyor kelimelerinde bir yanlış okuma olmuştur diye. O, o daha doğru gibi. Kifvetü lahyeyfi diyor. Yani lahyeyi şu iki dudak demek. Yani iki dudağının hafifliğidir. İnsanın mutluluğunun bir sebebi de iki dudağının hafifliğidir. Ha, o zaman hadisi şerifin başına sonundaki mana da biraz daha uygun düştü. Yani insan aklın başı, insanlara insanın kendisini sevdirmek için çalışıp çabalamasıdır. Bir de iki dudağını hafif tutmasıdır. Yani dili pabuç gibi uzun olmayacak. Efendim dudakları çen çen çen çen çen çen. At çenesi, üst çenesi boyuna gevezelik yapıp durmayacak. Yani ağzını tutacak biraz. Sabredecek. Kötü söz söylemeyecek. Efendim Kendisinin kredisinin derecesini düşürecek. İşler yapmayacak. Yani diline sahip olacak. Peygamber Efendimiz buyurdu ki insanlar ekseri yediler. İşte bu dili cehenneme sokuyor. <gülüyor> e söylediği sözlerden, bülbülün bile çektiği o kafeslerde efendim şey yaptığı dilinin belasıdır demişler. O mana daha uygun gibi oluyor. O, o rivayet allah Teala Hazretleri bizi akıllı kullar eylesin. Çünkü İslam akıl ile güzel yapılır. İslam akıllı insanlar tarafından daha güzel yaşanır. Aptal insanlar hangi zümreye mensup olurlarsa o, o zümreye şey getirirler. Ar getirirler. Utanç getirirler yani. İyi, akıllı olacak mı? Akıllı insan günahı bilir, sevabı bilir. Rabbimiz'in rızası nerede diye onu isabetle tespit eder, o yolda yürür. Kanmaz. Şimdi ekseriyet tanıyor. Aa hacı efendi nedir bu senin evindeki şey? Efendim bu çam ağacını arıyor böyle üstünde süslemişsin. Bir de bu, bu, köşeye bir put yerleştirmişsin. Sakallı kırmızı şeydir filan. Noel baba mıdır? Dedi. Hacı efendi sen hacca gitmedin mi? Gittin. E bu ne? Hihihi filan. E, ne gülüyorsun? Gülünecek bir şey yok ki. Bu nedir bu böyle yaptığın şey? Efendim e, zaman sana uymazsa sen zamana uymaz. Çok bu zamanı uymak böyle mi olacak? Yani sen gidip de başkasının efendim, başka dinlerin putperest adetlerini alacak adam mıydın yani sen? Çoluk çocuğuna onu öğretecek adam mıydın? İstanbul'da birisinin evine gittik. Evin hanımı Hacı teyze. Evine başka kadınları topluyor, topluyor da Hatimler indiriyorlar, ibadetler ediyorlar, bilmem neler. Bir kandil geçiyorsa hadi gidelim şuraya. Hocamızı çağırmış, hocamız ben rahatsızım, gidemeyeceğim, siz gidin. 20 kişi biz gittik, Aa, köşeye doğal ağacını yerleştirmiş. Ne anladım ben yani? Şuur nerede? Sen başkasını taklit edecek bir şey misin? Olur mu? Başkasını taklit edecek Ayetten, hadisten şey yapabilirsin. Peyiz alabilirsin, başkasına uymazsın. Bir şaşkınlık var yani Müslümanlarda. Yani dininin manasını, Emirlerini, yasaklarını filanına durumu var. Akıl işi yani. Doğruyu evden ayırt etmesi lazım. Ayırt edemiyor. Bir hacı, hacı efendi hocamızı çağırdı. Ben de gittim istemeye istemeye. Boğaz'ın güzel bir yerinde bir yeşil yer çağırdı. Suyu da var içinde. Oh! Çamlar var, su var. Adamın kendi mülkü. Güzel yer değil mi hocam dedi. bir e, güzel işte bizim dedi torunlar da dedik anlar üniversiteleri dedi kız arkadaşları gelirler onlar da burada şey yaparlar. Ev eh, gençlik falan dedi ne yapacaksın? Dedi. Hay Allah a. benim başımdan aşağısı kaynar su Ya Hacı Efendi kaç yaşında? 70 küsür yaşında. Torunun kızlarla da oraya eğlenmeye geldiğini biliyor da kılık ıbürleniyor gençlik diyor. Oldu mu? Haram haramsa haram helalse helal yani helale helal diyeceğiz, harama haram diyeceğiz yapmayacağız. <gülüyor> Herhalde yapmaya çalışacağız. Şimdi uyumadı yani. Tezatlar, tezat oluyor. Yani tezatların içinde, birbirine zıt işlerin içinde Müslümancıklar bozulabiliyor. Neden? İlim yok. İrfan yok. Kitap okumazlar, okuduklarını anlamazlar, anladıklarını tatbik etmezler. Bir şaşkınlık var. Allah bize akıl versin şuur versin, hakkı hak olarak görmek nasip etsin, batılı batılı olarak görmek nasip etsin, hakkı tutup hak yolda yürümek nasip etsin. Peygamber Efendimiz bilmez miydi zekil sefanın nerede olduğunu? İsteseydi paraları yiyamaz mıydı? İsteseydi saraylar yaptıramaz mıydı? İsteseydi daha güzel diyarlara göç edemez miydi? Havası, suyu, efendim, manzarası latif, hoş şeyler... Pey Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam geldi. Kendisine daha önceden Kureyş'in müşrikleri bile teklif ettikleri zaman reddetmişti de. Cebrail aleyhisselam da geldi. Ya Resulallah istersen Allahu Teala Hazretleri sana şu şehrin etrafındaki şu dağları altından yapacak. İstemendi bu. İstemedi Peygamber Efendimiz. Bu dünyaya meyletmedi. Bu dünyanın keyfine, zevkine, sefasına dalmadı. Vazifeye baktı. İnsanlara hak yola çekmeye baktı. Biz şimdi hak yola çekmeyi bir tarafa bırakmışız. Doğruyu öğrenmeyi, doğruyu öğretmeyi bir tarafa bırakmışız. Hepimiz ehli dünya olmuşuz. İşin doğrusu bu. Hepimiz ya tüccarız, ya bilmem neyiz, ya bilmem neyiz. Yani ömrümüz ona tahsis edilmiş. Müslümanlık, Müslümanlık işte bayramdan bayrama, Veya cumadan cumaya veya akşamdan akşama. Gündüz namazları kılamıyorum hocam. Olur mu? Olmaz. İnna sallate kahret alimü minile kitabım mevcut da e, iş yerinde müsaade bilmem şöyle böyle yani sen de müsaade edilen yerde çalış dünyada illa şurada çalışmak diye bir senin boynunda bir mecburiyet yok ki ben dini vazifemi yapamadığım yerde duramayacağım dersin ki dersin bir başka yerde çalışıyorsun ibadetini de yaparsın ibadetini yapamıyor oradaki tutamıyor namazını kılamıyor gönlünce hareket edemiyor. Oysa gelmiş yani her türlü şey. <gülüyor> Şeklinde itira ederdi. Güzel kokuyu severdi, sürerdi. Saçını sakalını intizamlı tutardı. İşlerinde misraklardı. Benim karşıma böyle işleri sararmış, ağzı pis pis kokar vaziyette gelmeyin buyururdu. Efendim temizliğin daha başka bilmediğimiz tırnak kesmek, efendim, tırları, fazla kılları izah etmek şekillerine dikkat ederdi. Maddi bakımdan temiz hak olmaya dikkat ederdi. Ondan sonra manevi güzelliğe dikkat ederdi. Davranışının güzel olmasına dikkat ederdi. Münafıkların oğlu iyi Müslüman. Kendi peygamber Efendimiz'e Ya Allah duydum ki babam şöyle şöyle şöyle edepsizlikler etmiş. Münafık babası seferden döndükleri zaman böyle böyle hedefsizlikler etmiş müsaade buyur kafasını ben keseyim dedi. Gazi verdi peygamber'e. Münafıkların ismini efendim Hüseyin yeman radıyallahu anh'e bildirdi de Hazreti Ömer gibi sırdaşı Efendim yakınını bildirmeli. Neden? Hazreti Ömer baba yiğit, kabadayı, güçlü kuvvetli. Münafığı bildi mi? İkisinin kafasını tokuşturur yumurta kırar gibi kırar. Onun için ona söylemedi. Yani İsteseydi şey yapardı. Ama şöyle idare et. Yani cemiyet güzel olsun. Muhammed ashabını öldürtüyor dedikmen dedi. Öldürüyor dedikmen dedi. Onun için biz de böyle bu şeye efendim cemiyet adabına, sevgiye, muhabbete, efendim dosta düşmana kendimizi takdir ettirmeye ihtina edeceğiz. Bu bir vazifemiz oluyor. İslam'ı da böylece güzel terkin edebiliriz. Sen güzel Müslüman olursan Etrafındakiler de İslam'a özenirler. Amerika'ya bir kardeşimiz gitmiş doktor, ihtisas yaparken. Dönmüş gelmiş, kendisi söylüyor ki, yani benim Amerikalı profesörüm, beni gördü Müslüman olay yazdı. Neredeyse Müslüman olacaktı. Neden? Çok beğenmiş. Çalışmasına hayran kalmış. Ciddiyetine hayran kalmış. Bakmış kendi etrafındaki züp ve Amerikalı şeyler, hiç onun gibi değil. Bu gayet güzel, Aferin kusur var oldu. olmuştur yani. O bakımdan kendimizin böyle bir temsil vazifesi olduğundan unutmayalım. İnna Rabbeke Taala le yu'jibu in abdihî izâkale fî duâihi rabbenfir <gülüyor> lî zinûbî. Geçen hafta birini atlamışız da bunu okumuştuk galiba. Neyse bir okuyalım. Şöyle e, Zünubi ya'lemu en la yavukirü ve gayri. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şunu bildiriyor ki Hz. Ali Efendimiz ravisi radiyallahu a'lhu kerremallahu vecihe Allah şefaatini naid etsin. Tirmizi de var, Ebu Davud'da var. Ve hadis-ül hasenun sahihun demişti Tirmizi. Şöyle buyuruyor. İnne rabbeke te'alâ senin Rabb'im diyor bu hatabda Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz tabi ravisi belki ona söylüyor. Leyyuci <gülüyor> bu hayran kalır sever beğenir min abdihi kulundan izakale kul dediği zaman Rabbim fil izyunur be ya Rabbi sen benim günahlarımı affüre deyle dediği zaman Allahu Teala azzetu sever kulunu. Niçin riyale bu en la yanfir dününe gayri? Çünkü kulun Günahı benden gayrının affetmeyeceğini, benim affedeceğimi anladı, idrak etti. Tamam, bunu idrak etti diye Allahü Teala Hazretleri o kulunu sever buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, biz beşeriz, yani insan oluyoruz. Bizim şaşkınlık içimizde vardır. Yani beşer şaşar demişler, böyle nükteli bir söz olarak söylemişler. Beşer ne yapar, şaşar. Şaşırır yani. Yolu şaşırır. Ayağı kayar. Hatalı işler yapar. Yapar. Ama allah Teala Hazretleri yapınca bir çare de bize, bir ilaç da bize talim buyurmuş. Tevbe eder. Tevbe yarabbi. Bir kabahat işledim. Gene tutamadım kendimi yarabbi. Gene şeytana uydum. Gene nefsimi yenemedim. Şu günaha daldım, bu günaha daldım. Tevbe edersin. Allah tevbe tevbeyi affeder. İnnallâhü yâb-fîrûz gülûbe cemia allah Teala Hazretleri günahları topluca hepsini birden mağfiret eder. Ayet-i Kerime'de böyle İnnehu huvel gafur rahim. O çok mağfiret edicidir. Çok ahmeti <gülüyor> geniş olandır e buyuruyor ayet-i Kerime'de. Rabbimiz bize günaha karşı ilaç olarak tevbeyi i istiğfarı e, talim buyurmuş. Şimdi Hazreti Adem Atamız cennette bir kabahat işlemiş. Atamız dedemiz Hz. Adem. Büyüğümüz, ilk peygamber, ilk insan, Hazreti Adem atamız. La takraba hazihi eşjare fe tekulluha biz Bu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden, günahkarlardan olursunuz. Buyurdu. Emir buyurdu Allah Teala Hazretleri. Oradan uzak durun, yaklaşmayın diye. Şeytan vesvese verdi. Hazreti Adem atamıza, Hazreti Havva anamıza denemize dedemize efendim aleyhimesselam vesvese verdi hel edullüke ala şeceretil hulli ve mülkün la Ya Adem en sana ebediyet ağacını kılavuzlayayım mı? Söyleyeyim mi? Öğreteyim mi? Göstereyim mi? Hiç tahrip olmayacak, elden kaçmayacak devamlı bir saadet, mutluluk elde etmenin yolunu göstereyim mi? diye vesvese verdi ona. Ne olacak o? O ağaca gideceksin, ondan yiyeceksin dedi. Yani onu yediğin zaman ebedi mutluluğa erersin, Celle'ten hiç çıkmasın bilen diye vesvese verdi o Hz. Adem Atamız'a. ki oraya yaklaşmayın buyurdu allah Teala Hazretleri. Söz dinlemesi lazım, yaklaşmaması lazım, yaklaştı. Onun meyvesinden yiyince tabi cezalandılar. Dünyaya efendim şey yaptılar. Hz. Adem Atamız yıllarca, yıllarca ağladı. Ağladı, tevbe etti. Efendim Allah hata razı ettiğine Yani hata olur. Hatasız kul olmaz. Yapamaya çalışacağız da bütün söyler misiniz bana araba kullananlardan kim arabasını hurdaş etmek ister? Kim kaza yapmak ister? İster, ister mi yani ben şu kamyonu devireyim, ben şu arabayı götüreyim çarpayım. Tam böyle hastanelik oluncaya kadar böyle adam aklında ezilsin, hurdaş olsun, ön tekeri, arke tekeri meyveler. mi kimse? İstemez. Ama bu gibi hadiseleri her gün görüyoruz. Her zaman görüyoruz. Neden? Çünkü insan istemediği halde hatalı işler yapıyor. Ya hatalı solladı ya fazla sürat yaptı, ya ötekisi birden hatalı çıktığı filan, pat bir kaza veriyor. işte İşte en istemeye istemeye, şeytana uyarak, nefse uyarak, gaflete düşerek, İnsan bir hata etti, ne yapacak? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Aleyhisselam buyuruyor ki وَاَاَتْ بِسْسَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْقُحَا Başka hadis-i şerifte. Bir kötülük yaptın mı, elinden bir hata çıktı mı, arkasından bir iyilik yap, o onu siler buyuruyor. O onu siler. Yani bir kabahat işledin, eh, perşembe günü oruç tutuver, çubay günü sadaka veriver, efendim şu kadar namaz kılıver, şu kadar tesbih çekiver, Efendim, şöyle bir hayır yapı be. Benim İstanbul'da bir tanıdığım var. Buyur, şundan al. Yok, oruçluyum bugün. Niye? Bir kabahatim var bir ceza olarak nefsediyor. Bugün oruç tutacaksın dedim diye. Hem sevap hem ceza. Efendim, öyle şey yapıyor. İyilik yapı vereceğiz. Tevbe edip edeceğiz. Allah onu silsin diye. Rabbimiz bizi çok temenni ediyorum, çok istiyorum, çok utanıyorum. Efendim, Finallara düşürmesin. Bu kadar nimetleri veriyor. Bu kadar nimetleri vermiş saysak sayamayız. Yani dünyanın en mutlu insanlarındanız. Bu kadar nimetleri vermiş. Küçüktüğümüzden beri her gün verdiği nimetlerin parasını ödemeye kalksak veya bir deftere hesabı yazılacak olsa bittik battık demek yani. Borca battık demek. Ödememiz mümkün değil. Bu kadar nimetin karşısında biz ona çalışmamız gerekirken, Rabbimize güzel kulluk etmemiz gerekirken gene günah yapıyoruz. O'nun nimetini yiyoruz, karnımız durunca ondan sonra günahat alıyoruz. Çok utanılacak bir şey yani, çok kusurluyuz. Allah bizi bu günahın belasından, utancından, efendim, uzak eylesin, günahlara düşürmesin. Bizi o sevdiği arif kullarından, edip kullarından, zarif kullarından, kamil kullarından eylesin. Kendisine rızasına uygun, güzel kulluk yapmayı nasip eylesin. Ama bir kabahat yapmışsak da tevbe ve istiğfar edeceğiz. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبْءُ الْتَوَّوَابِينَ وَيُحِبْءُ الْمُتَطَّحِّرِينَ allah Teala Hazretleri tevbe eden kulları sever. Tevbekar kulları sever. Onun için çok tevbe edici olacağız. Bir de bilerek bilmeyerek yapmış olabiliriz. Bazı insan vardır ki kabahat yaptığının farkında değildir. Ben hatırlıyorum. Fizik imtihanına girdik ortaokuldayken. Yaptım, yaptım, yaptım, bütün soruları çıktım dışarı. İlk önce ben verdim. Çıktım, şöyle bir dolaştım, elimi yüzümü yıkadım filan, imtihanın heyecanından sonra. İşte zil çaldı, içeri girdim, fizik öğretmeni sordu. Hesat dedi, ne yaptın? yaptın yaptım mı şunu? Yaptım, gidiyorsun dedim. Aceleyle yanlış yapmışım. Yani bir tanesini. Yani hepsini doğru yaptım sanıyorum ama gösterdi hatam, bak şurada. Şunu şöyle hatalı etmişsin, böyle... İşte insan bazen hata yapar. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek. O zaman da tevbeyi hiç elden bırakmayacağız. İstigfarı elden bırakmayacağız. Bize zaten o yakışır. Çünkü her dem işimiz hatadır. Her dem her derdimizde dilimizde istiğfar olmalı. Estağfurullah, estağfurullah ağabey. Peygamber Efendimiz bile ben günde 70 defa tevbe ve istiğfar ederim. Siz de edin buyuruyor bize. Tavsiyesi <gülüyor> öyle. Gelelim bundan sonraki hadisi şerif'e. Bir hadisi şerif kaldı, onu tamamlamış oluverelim. Yukarıdaki mevzuyla da ilgiliymiş. Duyuruyor ki Peygamber Allah. Efendimiz Abdullah bin Abbas'ın diye Allahu anhumanı rivayet ettiğine göre inne Rabbat Taala Rahimun. Ben hem bir hasenetin falan yamalha kütübet lehu hasenetun fe in amileha kütübet lehu aşretu ezafin ila sev'i miyeti zı'fin ila ezafin kesiretin ve ven hemme bi seyyiyetin fe remyemelha kütübet lehu hasenetin fe in amileha kütübet aleyhi seyyiyetin vahidetin evmeha allahu mehahallahu ve la yehdlikü alellahi İllel haliküm. Öyle bir hadisi şerif ki bunu da hepimizin ezbere bilmesi lazım. Zihnine iyice yerleştirmesi lazım. Dinimizin güzelliklerini gösteren mühim hadisi şeriflerden ezberimizde olması gereken, ehemmiyetli bir şeyi, noktayı bize öğreten bir hadisi şeriftir. Onu şöyle kısaca ifade ediverelim. inne rabbekum teala rahimun böyle başlıyor peygamber efendimiz. Sizin ulu yüce Rabbimiz çok rahmetlidir. Çok çok merhametlidir. Çok şefkatlidir. Rahmeti çok geniştir. Yani lütufkardır. İsterse cezalandırsa kimse bir şey diyemez Rabbimize. Kim ne diyebilir ki? Kiminle itiraza mecale olabilir ki? Ama öyle değil. Merhabeti şefketi çok olduğunda muamelesi şöyle oluyor baktık kullarına Rabbimizin Ben hem de bir hasenetin, filan ya amelha. Bir kimse bir iyiliği yapmaya gayretlense, dur şu iyiliği yapayım filan diye heveslense, niyetlense, gayretlense, ya amelha. Ama bir sebep çıksa da onu yapamasa, o iyiliği yapamadı. Niyet etmişti ama kalkışmıştı ama bir mani çıktı yapamadı. Yapamayınca. Kütübet lehu hasenetü. Yapamadığı halde niyeti iyi olduğunda yapmaya kalkıştığı için yapmış gibi sevap yazın. Diyelim ki hacca gitmeye niyeti. Diyelim ki birisine bir salakal vermeyen niyeti. Diyelim ki bir cami yaptırma niyet etti. Başladı girişti bir bir şey oldu yapamadı. Yapmış gibi Allah ona onun sevabını verir. Her çeşit işte böyle yani niyetine göre bir sevap alıyor. Bak yapamadığı halde feil <gülüyor> amilaha eğer onu yapabilirse, işleyebilirse, o niyet ettiği hasemeyi, iyiliği, kütübet lehu aşretü Ona on misli sevap yazılır. Yapamadığı zaman bir sevap yazılıyor, o yaptığı zaman on misli alır. Yani, on liralık hayır yapmışsa, on misli ne oluyor? Yüz lira. Bin liralık hayır yapmışsa, on bin liralık gibi yani sevap kazanır. Veya, sev sev'i mi'eti dı'fin'' 700 misli sevap yazar Allah. Mesela bin lira harcadı, 700 misli ne olur? 700 bin liralık bir iş yapmış gibi sevap verir Allah. Yani o kadar fazla. Veya bu da son sınır değil, ''İlâ ed'afin kes'i Daha fazla da olabilir. Neye göre değişiyor bu? Kişinin ihlasına, Edebine, takvasına, verasına, niyetinin güzelliğine, kulluğunun güzelliğine göre değişir. Aynı namazı iki kişi kılar burada. Birisi bir sevap alır, birisi bir sevap alır. Kafası, şuuru, aklı, niyeti, edebi, takvası tesir eder. Yani kazandığı sevabın derecesine. Onun için yaptığımız şeyi güzel yapmaya çalışacağız. Düşüne taşına, özene bezene efendim edepli, edepli nazik nazik, kibar güzel yapmamız lazım Demek ki 700 mü de olabiliyor 700de de ondan fazla da olabilir hemen hem bir sei bir kötü işi yapma eden, günahı yapmak ist yapmaya kalkışan bir kimse ne olur Selam ya Amel ha niyet etmiş ama yapmamışsa küdü betleha se ona gene bir sevap yazılır. Kötülüğü yapmak niyetlendi, kalkıştı, yapacakken yapmadı. Vazgeçti diye sevap veriliyor gene. Ben işte buradan çıktıktan sonra bu akşam gideyim şu günahı işleyeyim dedi. Sonra dışarı çıktıktan sonra da efendim iş yerinden mesela dedi ki hadi yapmayayım Allah sonra ayıptır, günahtır, vazgeçti. Bir sevap kazanır abi. Bir hasene kazanır yani. Hasene dediğimiz şey de nedir? Bir hadis-i sormuşlar, bu nedir? Nasıldır ya Resulallah? Medine-i biliyorsunuz bir tarafında Uhud Dağı böyle ovanın ortasında koca bir dağ görünür yani. Hüseyin Gazi tepesi gibi kocaman bir dağ. Ama uzun böyle şey gibi, böyle uzunlamasına yüksek bir dağdır. İşte bu Uhud Dağı kadar dedi Peygamber Efendimiz. Yani Hasene dediğimi söyle, az buz küçük bir şey değil, kocaman dağ gibi bir şey yani. Sevap gene çoktur. Bir kötülüğe niyet edip de biraha yapmazsa o kadar bir Hasene kazanır. Te'in Amilaha eğer o kötülüğü yaparsa niyet ettiği gibi o edepsizliği daha o haltı da yaptı karıştırdı. İçki ise içti, bilmem kumarsa oynadı filan neyse Allah etmesin düşürmesin O zaman kütub el alehi seyyi etün vahidedir. Bir günah yazılır. Halbuki iyiye niyet edip yaptığı zaman kaç oluyordu? 1'e on oluyordu veya 1'e 700 oluyordu veya 700'den de fazla artık Allah'ın bilceği bir miktar oluyordu. Bak bir günaha Günah işlemişse, işlemekten vazgeçmişse bir hasene veriyor. İşlemişse bir günah yazıyor, ama bitmedi bir dakika. evme Allahu veya Allah onu da siler gene. Onu da yazdırmaz. Yani tebeler kul şey yapar, o günahı da yazdırmaz. Sonra velayehlikü ala Allahı illa halikün. Allah'ım bunca dövüne göre helak olan. Ancak işte helak olacak bir insanmış da ondan helak olur diyor Peygamber Efendimiz. Yani kaşınmış demek istiyor. Affedersiniz. Efendimiz öyle demez de. Yani ille ille ben helak olacağım demiş de ondan helak oluyor. Rabbimiz bu kadar rahmeti çokken, bu kadar lütuf insan cehenneme düşer. İnsan o cezalara uğrar da e, kaşındı. Kendisi istedi. Bir türlü gelmedi. İnançı keçi gibi ayağını dayadı. Efendim. Öyle oluyor. Allahu Teala Hazretleri bizi lütfuna, rahmetine erenlerden eylesin. Dünya ve ahiretin saadetine, şerefine dahil eylesin. Fatiha-i Şerife ma'il besmele. İlahe illallah ya illallah İlahe illallah It yeah. Sübhana Rabbi al-Ali al-Wahhab. Elhamdülillahi hak hamdih. Ahmədihı Muhammedin faalihi və səftihı ejməyin. Və məntəbihı Allahım ya Rabbimə, ya Rabbimə, ya Rabb Acizane, naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi tarif edin. Okunmuş olan hat şerifle, Şerif'i, zikrimizi, tesbihatımızı, Hat-ı Hacegân'ımızı lütfunla, kereminde kabul eyle. İkramına, ihsanına vesile eyle. Ecl-cezil, sevab kesir ihsan eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücuru mesuvatı evvelen ve hâseten, Peygamberimiz, Efendimiz, Rehberimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlülü Soru Muhammed-i Mustafa. Aleyhi astad-ı ve ekmel-ü ve teslimat hazretlerine. Acizâne, nâcizâne, fakirâne, arz ve ibe ve hediye eyledik şu mübarek Cuma akşamında vasıl eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına cümlemizi mazhar eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in cümle âlini, hak ashabının, cümle ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Sair Enbiya ve Mürseli'nin evvahına ve cümle Evliya ruhlarına ve haseten Ümmet-i Muhammed'in mürşidleri olan Evliyaullah olan, veresi Embiya enbiya olan Sadat ve Meşayit-ül Kualiyemizin cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eledik, vasıl eyle. Onlara tabi halifelerinin, müritlerinin, mühitlerinin ruhlarına ikram eyle. Hatmi okuyan kardeşimizin geçmişlerine ikram eyle. Şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. ashab Hayratu hayrat -ı ruhlarına ikram eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin yakınlarının